Yine o taşta çalışırken gözlük tak, emniyetsiz evet. çalışma. Evet. O ellerindeki öyle. o yine eski dostuyla buluş, buluşmuş gibi, değil mi? Buluşmuş evet. şeyle müthiş bir evet. renklerle, şeylerle. Harika gerçekten. Yani sanki İlhan Bey yazmış "Yarın gelin çalışın" deseler herkes hazır demiş. Hazır. Sanırım evet. bu belgeseli de onun onun onun hatırasını canlandıran bir şey olmuş burada yani şimdi, hani çalışmışlar evet, zaten. Evet, evet.